Değerli müminler. Konumuz cami ve cemaatin önemi hakkında olacak inşallah. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. İnne evvel beytin vudi'a lin-nasi. del bi-Bekke mübareke ve huden lil-alemin. Muhakkak ki yeryüzünde konuşlandırılan, imar edilen ilk ev, yani ilk Allah için yapılan ev, Allah'a ibadet için yapılan ev, Mekke'de bulunan mübarek ve mübarek olan ve alemler için bir hidayet kaynağı olan Kabe'dir. Yeryüzünde Allah'ın evi olarak inşa edilen, mescid olarak, cami olarak, ibadethane olarak inşa edilen ilk ev Kabe'dir. Değerli müminler, bu konuda Ali İmran Suresi 96. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bu gerçeği bizlere bildirmektedir yeryüzünde konuşlandırılan, imal edilen mescitlerin sadece ve sadece Allah rızası için inşa edilmesi lazım desinler diye burada bir mescit olsun ve bu mescide benim adım verilsin ee, işte farklı kişiler buraya gelsin herkese açık olmasın falan filan kişilere özel olsun gibi bir takım kötü niyetlerle Mescitler inşa edilmez. Böyle inşa edilen mescitler Allah'ın evi olmaktan uzaktır. Ancak bir insan e, mescide babasının adını dedesinin adını verdi. Dedi ki ben babamın adını verirseniz mescidi yaptırdım. Bu durumda mescid yaptırmak isteyen kişiler bu teklifi kabul edebilirler mi etmezler mi? Esasen mescid yaptırmak isteyen kişinin bu teklifi doğru bir teklif değildir. Takvaya uygun bir teklif değildir. Ancak mescidi yaptırmak için kaynak bulmaya çalışan cami derneği, başkanı veya üyeleri veya hocası veya görevliler neyse bu teklifi kabul edebilirler. Onlar açısından bir sıkıntı söz konusu değil. Ama o kişi, kişi için bir sıkıntı var. Niye? Çünkü burada bir şan şöhret olsun diye babası veya işte falanca mescit yaptırdık desinler diye mescit yaptırılmaz. Ancak Kişinin niyeti şöyle ise olur. Bu mescidi yaptıran felancaya dua edin değerli kardeşlerim. Onun emeği burada var. Onun burada parası var. Emeği geçti. Arsası belki onun veya işte buraya büyüklü miktarda para yardımında bulundu. Bu kardeşimizin hayratının kabul edilmesi. Günahlarının affedilmesi için dua edin şeklinde bir talep, bir yazı, yani mümkündür, mümkündür. Yani Allah bunu affetsin, burada da bir yardım olmuştur, günahlarına kefaret olsun diye bir hatırlatma yazısı, haydi haydi belki mümkün ama olmaması daha güzel. Fail-i der atalarımız. Fail-i hayır ne demek? Hayır, faili hayır. Hayır sahibi. Hayır sahibine dua edin diye yazar. Adı yaz Ahmet Efendi, Mehmet Efendi. Yazmaya gerek yok. Allah biliyor. Oraya yazdı. Efendim bu hayratın sahibine dua edelim. Sahibi kim belli değil. Bu daha güzel. Şu i̇badetlerin gizli olarak yapılması eftar. Özellikle parasal Mal ile yapılan ibadetlerin gizli olması lazım Verilen sadakaların gizli olması Sağ elin verdiğini soya görmeyecek Kadar gizli olursa ihlaslı olur Allah görüyor Göstere göstere vermek olmaz Göstere göstere ben bu caminin Minaresini yaptırdım arkadaş Yazın oraya falanca yaptırmıştır diye Bunlar olmaz ya yani. bir şey değil ya İhlasa uygun değil bunlar değerli kardeşler Vereceksin paranı İmama da diyeceksin ki kardeşim bak bak şu parayı alıyorsun. Allah rızası için hiç kimsenin haber olmasın ya. Kimseye söylemeyeceksin bak. Şu minareyi komple ben yaptırıyorum. Ama hiç kimseye söylemeyeceksin adımı. Bu, bu olursa işte burada takva var. Allah biliyor ki desinler, desinlere gitmeyeceğiz. Şan şöhret. Maksadıyla bu işi yapmayacağız değerli kardeşlerim. O takdirde ancak yapmış olduğumuz bu hayırlar çok güzel olur, ihlaslı olur. Ecri çok yüksek olur. Sen ne kadar Şan şöhrete isme, desirlere kaçarsan senin alacak olduğun sahib o derece azalır, azalır, azalır, azalır. İnsanlar der ki falanca zengin çok iyi, cami yaptırıyor, malını harcıyor, veriyor. Maşallah tebarek Allah. Ne iyi adam? Şu adam, bu adam. Milletin dilinde dolaşıyorsun. Şan, şöhret olarak karşılığını alıyorsun. Ahirette bir şey yok. Şan şöyle öğrete Bugün bir ilim adamı veya Kur'an-ı Kerim okuyor. Çok güzel sesi var. Desinler çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Desinler diye okursa ona da bir şey yok. Çok hafız, iyi hafızlar yetiştiriyor. Çok büyük talebeleri var. Şöyle iyi hoca, böyle iyi hoca desinler diye yapıyorsa ona da bir eciriyor ahirette. Yine savaşta çok iyice geliyor. Adam iyi cihad ediyor. İyi efendim, kahraman cesur desinler diye bu işi yaparsa ve o şekilde ödürse o da şehit olmaz. Yani ibadetlerde Allah rızası şart. Cami yaptırırken, camiye para verirken yardım ederken Allah rızasını gütmek şart. Bütün ibadetlerde Allah rızasını gideceğiz. Değerli kardeşlerim O yüzden de mescidin uslisi alet teqva min evvel yumin Ey Muhammed, daha ilk kuruluşunda ilk gününde sadece ve sadece takva üzere kurulan mescitte senin namaz kılman eftaldır. Takva üzere kurulan mescid, Allah için yapılan mescid başka amaçlar, başka hedefler için yapılırsa orada namaz kılma demek bu. Başka niyetler için. Niyet halis olacak. Niyet Allah rızası olacak. Mescid Felan canın, fişman canın değil. Herkese açık olacak. Bütün Müslümanlara açık olacak. Ben bu mescidi yaptırıyorum. Şunlar şunlar benim düşmanım. Onlar orada namaz kılamazlar. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Böyle insanın yardım da kabul değil, makbul değil. Almayacaksın. Hadi kardeşim git başka işten. Başka işlerle uğraş. Hiç öyle şart koşamazsın. Bu mescid yapılıyorsa buraya senin da girer, da girer. Müslümanın Hep Müslüman diye herkes girer. Engellemezsin. Bazı insanlar da diyor ki mesela vallahi cami felanca yaptırdı ben onu sevmem. on camisinde namaz kılmam. Ya kardeşim ne olur şey ya? Allah rızası için yapıldı orası. O düşmanlığı bırak sen. Allah rızası için yapıldıysa gideceksin orada namazını kılacaksın. Yok efendim oraya felanca yardım etti. Yok minaresini felanca yaptırdı. Yok kubbesini başkası yaptırdı. O bununla benim aram iyi değil. Ben namaz kılmak istemiyorum demek yanlış olur. Olmaz. Gideceksin. Kim olursa olsun yaptıran Allah rızası için yapıldıysa o mescid oradan namazını kılacaksın. Orası Allah'ın evidir. Orası onun evi olmaktan çıkmış. Allah'ın evi olmuştur. Allah'ın evi tamam gideceksin namazını kılacaksın. O tür şeyler olmayacak. Bazı yerlerde de şöyle bir alışkanlık var. Hoca yok mesela diyorlar işte ücretli bir şey yapalım. Adam diyor ki e, sen diyor bu hocaya diyor para vermedin. Sen diyor o camide namaz kılma. Olur mu şey ya? Yani bu işten para verdiysen Allah rızası için verdin. E benim yoktu vermedim veya vermek istemedim. Ama o camide ben gelirim o ocağın arkasında namazımı kılarım. Yok para vermediydim yok. Öyle bir şey yok. Kimse bana iddia edemez. Zamanın birinde bir köyün birinde imamız. Şimdi muhtar da para istiyor köylülerden. Bir tane adam dedi ben veremem. oradaki dedi ki sen dedi bu okunan ezanı duyuyor musun, duymuyor musun dedi. duyuyor e, duyuyorum dedi, parayı vereceksin dedi. Yani ezan duymak parayla sanki yani. Dedim muhtar sen ne yapıyorsun ya? Ezan duymak parayla değil ki. Allah Allah, adam duyar ezan duyar tabii ki bunda bir şey yok. Ezan duyuyor musun, duymuyor musun? Duydun parayı ver dedi. Böyle bir şekilde olmaz yani. Bu, bazı muhtarlarımız da böyle <gülüyor> yapıyorlar. Bunlar da aşırılık. insan hayır içinde gönüllü olmak esastır. Gönüllü değilsen, onu gönüllü ona kadar bekleyeceğiz. Gönüllü olarak bu işi yapanlar bize yeter Allah'ın izniyle. Ee, diğer bir ayet-i kerime bakınız mescidi yapan insanların alacak olduğu ecirle ilgili. İnne ma yu'ammiru <gülüyor> Allah man amana billahi diyor mescidi sadece ve sadece Allah'a iman edenler ahiret gününe iman edenler yaparlar, imar ederler. Allah'a iman edenler, ahiret gününe iman edenler. Yani ahiret gününde bunun ecrini ben karşına alacağım, Allah bana verecek yani. Benim bir Rabbim var, ahirette her ameli karşılıksız bırakmayacak, verecek. Ben buna iman ediyorum, buna inanıyorum diyen, bu kıvamda, bu inançta olan insanlar, Allah'ın evlerini imar ederler, mescidleri imar ederler. Yoksa Allah'ın mescidinin kıymetini bilmeyen, Allah'a inancı tam olmayan bir insan gelip de camiye para verir mi? Vermez. Namazı kılanlar namazı orada cemaatle ikame edenler cemaatle şu namazı kılarsak ne de hoş olur ne de güzel olur ya şu cami şu mahallede bir cami olsa ezan okursa Müslümanlar toplansa hep beraber orada camide namaz kılınsa ne güzel olur diyen insanlar namazı kılan insanlar Allah'ın evlerini imar ederler namazla alakası olmayanlar ne alakası var bu işte? yapmaz hani bazıları yapar gerçi, Allah beni affetsin der cami ile alakası olmaz ama bir para verir. Allah onu da eceli kabul etsin artık. Yani e, o tabii ki Allah'a inanıyor, ahiret güne inanıyor. Her ne kadar sarhoş da olsa her ne kadar ayyaş da olsa bu inancı olduğu için onun o ameli mahbuldür. Yani bir insan bir hata yapıyor diye at bunu çife. Olur mu? Olmaz. Hatası varsa kendinedir. Ve inşallah dua edeceğiz Onun hatasını düzeltmesi için Ay yaş olabilir meyhane meyhane gezebilir Başı ayık gezmeyebilir Ama ne yapacağız Diyeceğiz kardeşim bak sen Müslüman müslümansın, müslümansın. Allah'a inanıyorsun peygambere inanıyorsun Kitaplara meleklere her şey inanıyorsun Evet ahiret günü evet inanıyorum Ama benim bu hastalığım var işte Allah seni bu illetten Bu günahtan Bu isyankarlıktan kurtarsın Diye dua edeceğiz o bizim Müslüman kardeşimizdir. Allah'ın Allah laneti olsun sana diyemezsin yani. Diyemez. Ne olsun. İman ediyorsa günahı ne olursa olsun diyemezsin ama bazı günahlar var. Çok tehlikeli. Mesela şirk. En büyük günahtır ya. Şirk. Şirk im imanı bozan bir şey. Allah'ı tanıyorsun ama Allah'a benzer ilahlar ediniyorsun veya Allah'ın yardımış olduğu bir kulu Allah'a eşdeğer görüyorsun veya ona yakın görüyorsun. Bu şirktir. Böyle, bu günahlar dünyada affedilebilir. Bir insan şirk koşulduğu zaman, koştuğu zaman, Allah korusun cümlemizi. Koştuğu zaman biri de ona bu hatasını anlatırsa Rabbim beni affet ne kadar da cahillik etmişim bu hatayı yaparak dediği andan itibaren Allah onun günahlarını affeder. O günahtan almış olduğu dağlar kadar dağlar kadar o amelden yani o şirkten almış olduğu günahları da sevaba çevirir. Cümel Sen ki hatadan döndün. Ne kadar günahın var? Dağlar gibi. Hiç uğrunda değil. Dağlar gibi sevabım var artık. Allah bunu der mi? E diyor peygamberimiz haber verdiğine göre. Allah Allah Yine Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin haber verdiğine göre Allah onların seyyiatını hasenata tedbir eder. Çevirir. Allah'a hiçbir zorluk yok. Allah cömert. De. O yüzden bu işin esasında takva var. İhlas var. Bir insan tertemiz bir yürekle Allah'a döndüğü zaman değerli kardeşlerim Allah'ı cömert olarak bulacaktır kendisine. Allah ona karşı asla cümrik etmeyecektir. Merhametini ondan esirgemeyecektir. O yüzden insanlara karşı, Allah'ın merhamet ettiği insanlara karşı bizler kullar olarak merhamet edelim. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. İnsanları yapmış oldukları hatalardan dolayı çöpe atmak, lanet etmek, hayırsız demek yanlıştır. İnsanda muhakkak hayır vardır. En yaşında bile hayır vardır. Hayır vardır. Evet. Yolda kalsanız Yolda bir sarhoş görürseniz Kardeş ben yolda kaldım bana. Bir ekmek parası ya. Ver. Çıkartır. Verir. Verir mi? İşte bu hayır. O yüzden bu tür günahları yapanlar hayırsızdır. Demek de yanlış olur. Evet. Bunları söylerken insanları günaha teşvik etmiyoruz. Günaha batmış bir şekilde çıkmak isteyen ama imanı var. Çıkmak isteyen insanlara... Dışlayıcı olmuyoruz işte. Onu elinden tutuyoruz yani. Bak ben senin dostunum gel diyoruz. Bak sen benim kardeşimsin. Sen bu hata yaptın ama sen benim kardeşimsin. Gel eline tut. Çıkalım buradan diyorsun. O da güzel bir şey. Toplum böyle yükselir. Oğlun hata yaptı. Evlatlıktan reddet. Kızın hata yaptı. Evlatlıktan reddet. Efendim komşu hata yaptı. Komşuluktan reddet. Eşin hata yaptı. Eşikten reddet. Ne oldu ya? Yalnız kaldım. Olmaz. O yüzden merhametli olmak, affedici olmak lazım, iyi huylu, ahlaklı olmak lazım değerli kardeşlerim. Ayetin devamında ve erte zekat, zekatı verenler Allah'ın mescitleri imar ederler. Olem yakshillallah, Allah'tan gayrısından korkmayanlar Allah'ın mescitlerini imar ederler. Fa'aza ulaike ayyakuru bin almuhtedin umulur ki işte bu özellikleri taşıyan insanlar hidayete erenlerden olurlar. olmuşlardır. Başka bir ayet-i kerimede hemen adla <gülüyor> mimmen men'a Allah'ın evlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyenlerden daha zalim kim vardır? Olamaz. Allah'ın evlerini, camilerin inşasını adam engelliyor. Adam yetkisi var. Yetkisi var falan yana cami yapalım diyor. O olmaz. Ne yapacağız? Olmaz. Yapma. Bu olmaz. Allah'ın evlerinin imar edilmesini engelleyenden daha zalim kim vardır? Olamaz. Allah söylüyor. Yardımcı olacaksın. Yetkiliysen, görevliysen yardımcı olacaksın. Cami yapılıyorsa bunun ne gerekiyorsa planına, projesine, altyapısına, üst yapısına gerekli ruhsatına Yardımcı olacaksın. Mü'minsin. iman eden insansın ya. Allah'ın evine yardımcı olmak istemez mi insan? Evet. Yardımcı olacaksın. Engelleyici olmayacaksın. Şu, şu mahallede bir cami yapılırsa burada ezan okunur. Bu ezandan ben rahatsız olurum diyen insan Müslüman değil. Bazı yerlerde var. Koskoca site yapılmış bir tane cami yok. Olmaz ya. E, bu site oturanlar niye bir camiye ihtiyacı yok? Sen Müslüman değil misin? Yok biz জামe özel yaptırmadık. Niye? Sabah namazı okunur ezan. O uykumuzdan uy oluruz. Uykumuz bozulur. Nerede kaldı Müslümanlık? Namaz kılmadığın gibi ezan oku okutulmasına da, okunmasına da karşı olmadı. Öyle yok. O Müslümanlık değil. Evet değerli kardeşlerim, bunlara dikkat edeceğiz. Allah Teala diyor ki: "Ondan daha zalim kimse yoktu." Ve sa'a Caminin kaldırılması için gayret edenden daha zalim kim vardır? Caminin kaldırılması. Burada keşke cami olmasa ya, yıkılsa diyen. Bu zalimdir. Bu, bu insansa. <gülüyor> Halbuki onlara düşen o camilere kalpleri ürperti içerisinde girmeleriydi. Kalpleri Allah'tan korkar bir şekilde camiye girip Allah'a yalvarmalarıydı. Allah'tan cennet talep etmeleri, cehennemden korkmaları, cehennemden azat olmayı Allah'tan dilemeleriydi. Onlardan beklenen bu iken yaptıkları işe bak. Ve bu büyük zalimlik Evet ayet bitiriyorum Namazda başlayacağız hemen Değerli kardeşlerim Ayet bitiriyorum çünkü yavrum kalmaz ayet ha. Böyle bazen oluyor Hoca bir dakika geçirdin davacıyım senden Olan Müslüman nasıl Müslümsın sen ya Ayet tamamı bitireceğiz, bitireceğiz kapatıyoruz Şu. Ya böyle Ben gittiğim yerde o, Burundananlar oluyor ya kardeş Allah Ben de senin için uğraşıyorum bir dakika geçsen ne olur Allah Allah Yani kötü bir şey harcamıyoruz bu vakti Bak ayeti yarım bıraksam olmaz. Bitireceğim. ha bir dakika. Ne diyor? Efendim, "Lehum <gülüyor> fid böyle olan insanlar için ahirette rezil ve rüsfaylık vardır. Allah onları rezil edecek dünyada. Onlar için ahirette, ahirette de çok büyük bir azap vardır diyor. Evet Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ın evlerini inşa edenlerden iman, imar edenlerden olalım değerli kardeşlerim. Allah'ın evlerine düşmanlık edenlerden uzak olalım. Allah onlara da hidayet versin. Bu ezanların bu gök semalarda eksilmemesi için Yüce Rabbimize yalvaralım. Camilerimizle elimizden geldiği kadar içini imar edelim, içini dolduralım. Cami yaparsın, içi bomboş bu imar olmaz. Cami yapacaksın, içini dolduracaksın değerli kardeşlerim. Bina görüntü yeterli değil. Allah bize razı olsun. Ve afrodavan elhamdülillahi rabbil sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ve